Göçmüş Kediler Bahçesi'ne hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ee, aslında Göçmüş Kediler Bahçesi değildi. De, e, göçmüş Vicdanlar Ülkesi gibi e, hissettiğim bir gün bugün. E, üstelik e, işin daha da kötüsü. Yalnızım e, Levent bir iş için şehir dışında. E, ve aslında edebiyattan bahsetmenin fazlaca lüks e, ve hatta bir miktar gereksiz kaçtığı bir hafta. Ee, Suruç'taki katliamı bir yere Kobaniye en zor şartlarda tekrar bir hayat kurmak isteyen oraya emeğini götürenlerin öldürüldüğü dolayısıyla aslında yaşamın öldürüldüğü bir hafta ee, göçmüş vicdanlar ülkesi dememden sebep de e, bu gençlere bakıp hala acaba hangi tanımın içine onları sığdırsak bizim yasımız ya da Bizim üzüntümüzü hak ediyorlar mı? Ya da neresinden tutup nasıl bir senaryonun parçası kılsak diye... E, ...rezil kepaze e, günlerden, gecelerden geçmişliğimiz. Böyle zamanlar aynı zamanda benim için yazar olarak da sözün çok hükümsüz kaldığı... E, ...kendimi çok e, anlamsız hissettiğim zamanlardır. E, maşallah ülke e, bu duyguyu hissettirmekte bir hayli maharetli... Ee, gel gelelim yine birbirinden güzel e, yüzleriyle 32 e, genç artık e, yaşamazken onların uğruna gittikleri şeyi devam ettirmenin e, sadece görev değil aynı zamanda bu düzene, bu devlete, bütün bu oyunlara karşı yegane intikam şekli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hayat e, ve hayatın içinde yapacağımız her şey misliyle katlanarak ölülerimiz arttıkça maalesef devam ediyor. E, Jeff Buckley'yle ile açtım bugün Grace. E, sözün hükümsüz kaldığı zamanlarda ben aynı zamanda epey e, sese yüklenirim. E, oradaki e, çığlık benim içime denk geldiği için e, bu parçayla açmak istedim. E, hayatını çığlığa çevirmiş... Bu e, korkunç zamanları kendine düşen zaman dilimi içinde yaşamış, onlardan bir şeyler damıtarak bırakmak istemiş e, bir yazarı ilk haftasında ben konuk edeyim. E, akabinde umarım e, Levent'le daha geliştirme şansımız olur. Gene uzun bir yaz günü, gece çok geç olacak. Kapının önünde büyük bir polis arabası. Ellerinde gene makinalı tüfeklerle polisler. Kimi elindeki alete bir şeyler söylüyor. Hastanenin arkasından silah sesleri geliyor. Karşıya geçiyor. Hastalar hastanede iyileşmeye çalışıyor. Genç ve hasta olmayanlar sokakta ölüyor. Öldürülüyor. Bu alıntının sahibi Tezer Özlü. Tezer Özlü aynı zamanda e, sosyal medyada bu ülke bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi üzerinden de e, çok anılan bir yazar. E, bunda tabi Tezer Özlü'nün herden taze kalan, e, hiç eskimiyen e, edebiyatından öte e, öldürmekten hiç vazgeçmeyen ülkenin ve devletinde büyük payı olsa gerek. E, Tezer Özlü 1943 Simav doğumlu, Simav ödemiş ve Geredede geçen çocukluğun akabinde İstanbul'da Avusturya Kız Lisesi'nde, e, okudu Ve oradaki e, ortamdan damıttıklarıyla da yine bir hayli e, kendi hayat hikayesini, otobiyografisini inanılmaz bir e, anlatıya evirerek e, insanın tamamına ulaşan bir hale getirdi. E, maalesef kendisini e, hastalığından dolayı çok genç yaşta hatta yine en verimli olacağı yaşlarda 86 yılında yaşlardı. E, Son olarak yerleşmiş bulunduğu İsviçre'nin Türih kentinde kaybettik. Halen de aşi e, mezarı başında her daim toplananlar yine tıpkı bugün kaybettiklerimiz gibi e, hayatı çoğaltmak üzere e, onun yanına giderler. Çünkü yeni kuşaklarla buluşurken aslında e, ülkeye ve hayata dair saptadığı en canatıcı acıtı şeylerin içinden bile ve tam da bu yüzden... Umut çıkaran, umudu bize, umudu bize armağan eden, yaşama sevgisini kutlayan, hayatın güzelliklerini bize gösteren bir yazardır Tezer Özlü. İlk kitabı Eski Bahçe'yi 78'de yayınladı. Ardından çocukluğun soğuk geceleri geldi 1980'de ve çocukluktan başlayarak birey olmaya, gerek ülke içinde, gerek toplum içinde, gerek o dört duvar arası dediğimiz e, aile denilen şeyin içinde yaşananları, e, o bireyliğini, varoluşunu oluşturmaya çalışanın karşılaştığı baskıları ağırlıkla konu edindi. E, özellikle de Yaşamın Ucuna Yolculuk e, kitabıyla inanılmaz bir iz bıraktı. Orada e, bir yandan kendisi yaşamın anlamını ararken hayran olduğu yazarlar Svevo, Kafka ve Pavese'nin izlerini sürerek ve çok zor tasnif edilebilecek e, tür olarak da bir roman anlatıyla ortaya çıktı. Üstelik de bunu 1983'te Bursch'la e, bulunduğum Berlin'de ilk olarak Auf den Spurnein bir intiharın izinde adıyla Almanca yazdı. Yapıt 83'te Marburg Yazın Ödülünü kazandı ve akabinde yine yazarı tarafından Yaşamın Ucuna Yolculuk e, adıyla yeniden yaratıldı. Çünkü hani bir yazar tabii kendi kitabını çevirmeyeceğine göre e, ta zaten isminden başlayarak yeniden yaşanmış. Yaşamın tüm sınırlarının e, ucuna doğru gerçekten de bir yolculuk olarak akıp giden ve bizi de peşinden sürük sürükleyen bir kitaptır bu. E, aynı zamanda dostu da olan yazar Ferit Etkü, Tezer Özlü'nün edebiyata yaklaşımını e, çok özel ...iş benzetmeyle tanımlıyor. Kendi üstündeki giysisinin örgüsünü çözen... ...ve yazdıklarında... ...kendi çıplak gerçeğini... ...okuruna sunmak isteyen... ...bu anlamda korkusuz Ender yazarlardan... ...biriydi diyor Tezer Özlü için. E, bu nokta bir hayli... ...denge talep eden... ...aslında... E, ...bir alan. Çünkü e, bizim yine... E, ...yakın zaman hikayemiz... ...kendini teşhir... E, her şeyi ifşa üzerinden akan bir düzen. Kendi üstündeki giysisinin örgüsünü çözerken, çıplak kalırken kendinin ifşa değil, kendini teşhir değil, kendi üzerinden insanlığın hikayesini anlatabilir hale geçmek bir hayli zor bir mesai. Ve tezarözlü Özlü tüm hayatını ve hayatından hiç ayrı bir kompartıman olarak yaşamadığı edebiyatını bu ilke üzerine ve yepyeni pırıl pırıl bir ahlak üzerine inşa etmiş bir yazar. Hani şu genel ahlak denen şeyin herhalde en büyük düşmanlarından ve karşı çıkanlarından biri olacaktı. Tabi bu kadar özgün bir şey anlatılmaya çalışılırken e, dille de yapıyla da bir hayli e, oynadı tezarözlü. Özlü. O anlamda da sınırları zorladı. E, onun özellikle yaşamın ucuna yolculuğunu okurken ikinci teki şahsa dönüp e, kendine adeta dışarıdan baktığını derken bir ortamı yine mesafelenerek anlattığını. Sonra tekrar kendine ben olarak döndüğünü görürüz ve bunları o kadar büyük bir akıcılık içinde yapar ki... Çünkü zaten e, kitabın yazılması da bir canhıraşlıktır. E, hayran olmaktan öte fazla yapabileceğimiz bir şey yoktur. E, bu canhıraşlığı açıklık getirmek üzere ben sözü tezere bırakayım. Başlangıç çeşitlemelerini 6 ay içinde Berlin'de yazdım. Kitabın 3'te 2'sini Berlin, Prag, Viyana, Zagreb, Belgrad, Niş, nice, Berlin, Zagreb, Trieste, Torino, San Stefano, Belbo arasındaki 7000 kilometrelik yolu On gün içinde tren ve araba geçip, hiç durmadan trenlerde, istasyonlarda, otellerde yazdım. Prag'da Franz Kafka'nın mezarı, Trieste'de Italo Svevo'nun mezarı ve Torino'da Pavese'nin tüm sokakları, bulvarları, kahveleri, çalışma odası, intihar ettiği oda, doğduğu ev, yaşayan arkadaşı, romanının kahramanı Nuto'yu bularak, konuşarak. Pavese'nin roman kahramanlarıyla üç gün konuştum. Yaşam her şeyi sunuyor, derinlemesine bakmayı bilirsek. Ee, herhalde bir kitabın oluşumunu yazarı doğrudan kendisi e, bu kadar açık yüreklilikle ve bu kadar etkili bir şekilde e, anlatamazdı ee, Zaten de karşımızda ünlü ve aktüel olmak istemiyorum ama gene küçük bir kitap yaparsam okuyana bir şey versin içini dalgalandırsın onu rahatsız etsin istiyorum diyen bir yazarımız var Gerçekten de e, onun tüm kitapları içimizi dalgalandırır ve bizi rahatsız eder. Ee, bu anlamda onun konusu kendi üzerinden o özneliği ve nesneliği üzerinden e, bütün insanlığın hiç değişmeyen e, kültürlerin, farklılıkların, dilin, dinin, gelenek, göreneğin her şeyin kabukları atıldığında özde kalan insanın biricik hikayesidir. Ve de ki yazarken öykü anlatacak değilsin. Çevre öykü dolu. Her insanın her günü öykülerle dolu. Çevreyi tanımlamak da istemiyorum. Boş taş örgüsü, gri beton bir duvar bile tanımlamalarla dolu. İnsan beyninin küçük bir kıpırdanışı yeter. O duvar üzerinde her şeyi görmek için. Çocukların ağaçlı bahçelerini, çocukların yaşam bekleyişlerini, hastaların sabırsızlıklarını, yaz güneşinin sıcaklığını, gökyüzünün doyumsuz bütünlüğünü, bulutların biçimlerini görmek için. Gözlerini yumuyorsun, görüyorsun. Açıyorsun, tanımlamalar uzuyor. Geçmiş zamanın, anın, gelecek zamanın, zamansızlığında yitiyor. E, dolayısıyla edebiyatıyla da, edebiyatın anlamıyla da bir ömür e, ödeşmelerini e, sürdüren yine bir e, yazar var elimizde. E, onun bu otobiyografik ve aynı zamanda e, deneysel e, edebiyatında siyasi ve sosyolojik okumalara son derece açık e, bir arka plan vardır. Çünkü yine e, devir yetmişlerin sonudur e, ve tabii ki yine e, ülkeyi her yanında e, çatışmalar en yine e, güzel e, gözlü çocukların e, ölümleriyle beraber öldürülüşleriyle beraber... E, gazetelerin ilk sayfasında siyah beyaz fotoğraflara döndüğü bir zaman. E, orada Leyla Erbil ve Tezer Özlü'nün birlikte meydanlarda olduğu e, 1 Mayıs 77 Kanlı işçi Bayramı e, anekdodu var. Burada Leyla Erbil yazmıştı. E, Tanıklığını şöyle anlatıyor Tezer Özlü ile ilgili olarak. Bir anda silahlar patlıyor, bir karışıklık ve şaşkınlık. Ardından peş peşe yükselen makineli tüfekler, panzerler, sirenler. Toz duman içinde bir savaş alanının ortasında buluyoruz kendimizi. Yanımda Tezer'i görüyorum. Koşarak Elma Dağı yönüne kaçıyoruz. Ardımızda çığlıklar, arkadaşlarımızın haykırışı. Kızımı rastladın mı? Babamı gördün mü? Annemi görürsen telefon et. İşçi sınıfının solun yükselişinin 40 ölü yüzlerce yaralıyla durdurulduğu gün. O gece sabaha kadar uyanık Tezer. Sabaha kadar kapıları, camları, halıları siliyor. Çatal bıçakları ovup parlatıyor. Devletin üzerine sıçrattığı kanı yuğup arıtmak istiyor. Sabah görüştüğümüzde bir kez daha bu ülkeyi terk edeceğine yemin ediyor. Mücadeleyi sürdürme lafları ediyorum ben. O ise burası bizim yurdumuz değil ki. Burası bizi öldürmek isteyenlerin yurdu diyerek sürekli yineliyor. Ee, bu tanıklığa aldanıp e, Tezer Özgün'ün... E, Dayanamayan, kendini de alıp giden, ülkeyi de lanet eden karamsar bir yazar olduğu zannına kapılmayalım. Tam tersine evet bu bir tespit burası bizi öldürmek isteyenlerin yurdu. Ama aynı zamanda bütün bir dünya içerisinde yerkülenin hayat veren, Cana can katan yerlerinden biri ve e, o bulunduğu her yere e, aidiyetsiz, her yerde yersiz, yurtsuz hisseden... ...ama oraları da en güzel haliyle bize e, kök salabileceğimiz halleriyle veren yazarlardan. E, ülkesiyle bağını da e, koparmamış ve bütün bu e, toplumsal mücadelelerin içinde örgütlü olarak katılmamakla beraber... E, Edebiyatın imkanlarıyla en e, siyasi duruşlardan e, birini sergilemiş e, bir yazar Tezer Özlü. E, İstanbul'la ilgili de e, tabii tanıklıkları yine o zamanlarda aynı basınç hissedildiği için bir hayli yakın gelecek bize bugün. Orada politikayı yaşadık. Yasak şiirlerle, bir avuç insan hakkıyla. Ama her şey içimizde büyüdü, büyüdü. İnsan sevgisi zaman zaman yalnızlığım, yalnızlığımızın boyutlarını aştı. Zaman zaman da insanlar yalnızlığımızı bir başınalığımızdan daha derin, daha dayanılmaz boyutlara iteledi. Ee, İstanbul dışında e, uzun süre yaşadığı Almanya'da da durum e, değişmiyor. Tezer Özlü'nün... Ayrıntılardan yakaladığı ve yeniden yarattığı dünyada e, küçücük cümlelerden içe işleyen e, hakikatlere varmak mümkün. E, bu da yine Almanya'da e, bir e, katolik olduğunu özel olarak vurgulayan bir avukatla yaptığı sohbetten. 6 milyonu gazla öldür öldürdük, öldürmemeliydik ama yaptık diyor. Ve öyle umursamadan söylüyor ki sanki bir şişe bira daha ısmarlıyor. O an korkuyorum. Hem korkuyorum hem de insan olmaktan utanıyorum. Gece yarısı uyanıyorum ve bu tümceyi söyleyişindeki gelişi güzel tavrını anımsıyorum. Birdenbire o denli uyanığım ki. Tezer Özlü'nün bu uyanıklığı aynı zamanda e, bize de e, bir nevi kalbin kapılarını açma. E, aklımızın sınırlarını zorlama e, ve oradan bakarak e, hayatı sadece verili olanlar üzerinden değil asıl derin boyutuyla e, tanımak e, gibi bir yükümlülük yüklüyor tezar özgülüğü yerseverseniz e, sizinle bir hayat boyu giden e, yol arkadaşlarından biri e, Dolayısıyla onu hiçbir zaman zaten e, rahatta huzur içinde e, okumak diye e, bir şeyimiz Seçeneğimiz yok. Tezer Özlüğü tabii bir programa sığdırmak da imkansız. Önümüzdeki hafta Levent'le beraber onun dünyasında bir süre daha yol alacağız. Kapanışta yine ondan bir alıntıyla olsun. Yosun kokusunu yeniden duymaya çalışırken, bir kavşakta karşıdan karşıya geçerken, arabalar dünyasında yaşadığını son anda algılarken, büyük bir bulvarın tüm kahvelerinde oturanlardan hiçbirini tanımazken, bir mağazadan gelişi güzel yiyecek seçerken ya da bir satıcıdan herhangi bir malı isterken, aynı anda özlem ve yalnızlıkları düşünürken, gidenleri, gelenleri, bölünenleri, ölenleri, doğanları, büyüyenleri, yaşamak isteyenleri, yaşamak istemeyenleri özlerken, Severken, sevilirken, sevişirken hep yalnız değil miyiz? Bu sorunun yanıtını da Zühal Olcay Yalnızlığım şarkısıyla versin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.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 Tek bile bildi sen benim vazgeçilmezimsin Ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladın, belki de bir tohum gibi serpildin, filizlendin, ben oldum, belki de yatağımı bile paylaşabilmek için benimle... Yalnızlığım Yaşamak zorunda oldum Beraberliğimsin Yalnızlığım Kanımsın, canımsın Sen benim çaresizliğimsin Yalnızlığım Bugünüm, yarınım Sen benim hüzünüm O'na sığın sen benim Göçmüş kediler bahçesi hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaşlı ve Levent Pişkin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41